Fenne hayral hadise kelamullah ve hayral hedi hedim Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Ve şerrü'l umuri muttasatuh ve kullu'l muttasatın bid'ah ve kullu bid'atin dalala ve kullu dalaletin finnar emma Allah'a hamd eder, ondan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerlerinden ve amellerimizin kötülüklerinden Allah'a sığınırız. Allah'ın hidayet verdiğini kimse saptıramaz. Onu saptırdığını da kimse doğru yolu üretemez. Şehadet edelim ki Allah'tan başka ilah yoktur. O bir ve tektir. O'nun ortağı yoktur. Yine şehadet edelim ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem O'nun kulu ve resuludur. Bundan sonra sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı, yolların en hayırlısı Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Dinde sonradan ortaya çıkarılan her şey bidattir. Her bidat sapıklık, her sapıklıkta ta ateştedir. Kardeşlerim, mealimizi okumaya devam ediyoruz inşallah. Bu akşam e, Rabbim benim dilimi kolaylaştırsın. Kendi indirdiğini hatalı aktarmamam konusunda bana yardımcı olsun. sizlerden de razı olsun. Evet Enam suresi inşallah kaldığımız yerden devam edelim. Bu arada Enam suresi ile ilgili ben çok kısa ben bir iki bilgi vermek isterim. Allah razı olsun hocam. 165 ayet Enam suresi. 91 93, 92 93 ve 151 152 153. ayetler Medine'de, diğerleri Mekke'de inmiştir. Surenin bazı ayetlerinde Arapların kurban edilen hayvanlarla ilgili birtakım gelenekleri kınandığı için Sureye En'am suresi vermiştir. En'am, koyun, keçi, deve, sığır ve manda cinslerini bir arada ifade eden bir kelimedir. Bismillahirrahmanirrahim. Hamd gökleri ve yeri yaratan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 Gizliğinizi, açığınızı bilir. Hayır ve şerden ne kazanacağınızı da bilir. Rablerin ayetlerinden onlara yani kafirlere bir ayet gelmeye dursun. O ayetlerden ille de yüz çevirirler. Gerçekten onlar kendilerine hak geldiğinde onu yalanlamışlardı. Fakat hakkında onlara alay ettikleri şeyin haberleri gelecektir.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 Şüphesiz o, her şeye kadirdir. De ki, hangi şey şehadetçe daha büyüktür? De ki, hak peygamber olduğuma dair benimle sizin aranızda Allah şahittir. Bu Kur'an bana, kendisiyle sizi ve ulaştığı herkesi uyarmam için vahyolumdur. Yoksa siz Allah ile beraber başka ilahlar olduğuna mı şahitlik ediyorsunuz? De ki, Ben buna şahitlik etmem. O ancak bir tek Allah'tır. Ben sizin ortak koştuğunuz şeylerden kesinlikle uzağımdı. Kendilerine kitap verdiklerimiz, onu yani Resulallah'ı, kendi oğullarını tanıdıkları gibi tanırlar. Kendilerini ziyan edenler var ya, işte onlar inanmazlar. Yalan sözlerle Allah'a iftira eden veya onun ayetlerini yalanlayan daha zalim kimdir? Şüphe yok ki, Zalimler kurtuluşa ermezler. Unutma o günü ki, onları hep birden toplayacağız. Sonra da Allah ortak koşanlara, nerede boş yere davasına gittiniz ortaklarınız diyeceğiz. Sonra onların mazeretleri, Rabbimiz, Allah hakkı için biz ortak koşanlar olmadık demekten başka bir şey olmadı. Gör ki, kendi aleklerinde nasıl yalan söylediler ve... İlah diye uydurdukları şeyler kendilerinden nasıl kaybolup gitti? Onlardan seni okuduğun Kur'an'ı Kur dinleyenler de vardır. Fakat onu anlamalarına engel olmak için kalplerinin üstüne ferdeler, kulaklarına da ağırlık verdik. Onlar her türlü mucizeyi görseler bile yine de ona inanmazlar. Hatta o kafirler sana geldiklerinde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 Ve inanılardan olsak dediklerini bir görsenk. Hayır. Daha önce gizlemekte oldukları şeyler kendilerine göründü. Eğer dünyaya geri gönderilseler yine kendilerine yasak edilen şeylere döneceklerdir. Zira onlar gerçekten yalancılardır. Onlar hayat ancak bu dünyadaki hayatımızdan ibarettir. Biz bir daha diriltilecek değiliz demişlerdi. Rablerinin huzuruna getirildikleri zaman sen onları bir görsen. Allah, bu yeniden dirilme olayı hak değil miymiş diyecek. Onlar da, Rabbimize and olsun ki evet diyecekler. Allah da, öyleyse inkar ettiğinizden dolayı azabı tadın diyecek. Allah'ın huzuruna çıkmayı yalanlayanlar gerçekten ziyan uğramışlardır. Nihayet onlara kıyamet vakti ansızın gelip çatınca onlar,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 Nihayet hepsi toplanıp Rablerinin huzuruna getirilecekler. Ayetlerimizi yalanlayanlar, karanlıklar içinde kalma, kalmış sağır ve dilsizlerdir. Allah kimi dilerse onu şaşırtır. Dilediği kimseyi de doğru yola iletir. Peki ne dersiniz? Size Allah'ın azabı gelse veya o kıyamet gelip çatıverse size, Allah'tan başkasına mı yalvarırsınız? Doğru sözlüyseniz söyleyin bakalım. Bilakis yalnız Allah'a yalvarırsınız. O da kaldırılması için kendisine yalvardığınız belayı dilerse kaldırır. Ve siz ortak koştuğunuz şeyleri unutursunuz. andolsun ki senden önceki tüm ümmetlere de erciler gönderdik. Ardından boyun eğsinler diye onları darlık ve hastalıklara uğrattık. Hiç olmazsa onları bu şekilde azabımız geldiği zaman boyun eğselerdi. Fakat... Kalpleri iyice katılaştı ve şeytan da onları yaptıklarını cazip gösterdi. Kendilerine yapılan uyarıları unuttuklarında indirmiş olduğumuz sıkıntı ve musibetleri kaldırıp üzerlerine her şeyin kapılarını açtık. Nihayet kendilerine verilenler yüzünden şımardıkları zaman onları ansızın yakaladık. Birdenbire onlar bütün ümitlerini yitirdiler. Böylece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 Ona yalvaranları kovma. Onların hesabından sana bir sorumluluk, senin hesabından da onlara herhangi bir sorumluluk yoktur ki onları kovupta zalimlerden olma. Aramızdan Allah'ın kendilerine lütuf ve insanda bulunduğu kimseler de bunlar mı demeleri için onların bir kısmını diğerleriyle işte böyle imtiham ettik. Allah şükredenleri daha iyi binmez mi?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 O, bütün varını fidye olarak verse, yine de ondan kabul edilmez. Onlar, kazandıkları günahlar yüzünden helake sürüklenmiş kimselerdir. İnkar ettiklerinden dolayı, onlar için kaynar sudan ibaret bir içecek ve elem verici bir azaf vardır. De ki, Allah'ı bırakıp da bize fayda veya zarar veremeyecek olan şeylere mi tapalım? Allah bizi doğru yolu ilettikten sonra, Şeytanların saptırıp şaşkın olarak çöle düşürmek istedikleri arkadaşların ise bize gel diye doğru yola çağırdıkları şaşkın kimse gibi gerisin geri inkarcılığa mı döneceksiniz? De ki, Allah'ın hidayeti doğru yolun ta kendisidir. Bize alemlerin Rabbine teslim olmamız emredilmiştir. Namazı dost doğru kılın ve Allah'tan korkun diye de emredildik. O,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 Biz dilediğimiz kimselerin derecelerini yükseltiriz. Şüphesiz ki senin Rabbin hikmet sahibidir, hakkıyla bilendir. Biz ona İshak ve İshak'ın oğlu Yakub'u da armağan ettik. Hepsine de doğru yola ilettik. Daha önce de Nuh'u ve onun soyundan Davud'u, Süleyman'ı, Eyyub'u, Yusuf'u, Musa'yı ve Harun'u doğru yola iletmiştik. Biz iyi davrananları işte böyle mükafatlandırırız.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 Siz onu kağıtlara yazıp istediğinizi açıklıyor, çoğunu da gizliyorsunuz. Sizin de atalarınızın da bilemediği şeyler Kur'an'da size öğretilmiştir. Resulüm, sen Allah de, sonra onları bırak, daldıkları bataklıkta oynaya dursunlar. Bu Kur'an, Ümmül Kur'a yani Mekke ve çevresindekileri uyarman için sana indirdiğimiz ve kendinden öncekileri doğrulayıcı mübarek bir kitaptır. Ayete inananlar buna da inanırlar ve onlar namazlarını hakkıyla kılmaya devam ederler. Allah'a karşı yalan uydurandan yahut kendisine hiçbir şey vahyedilmemişken bana da vah yolundu diyenden ve ben de Allah'ın indirdiği ayetlerin benzerini indireceğim diyenden daha zalim kim vardır? O zalimler ölümün boğucu dalgaları içinde melekler de pençelerini uzatmış onlara haydi canlarınızı kurtarın. Allah'a karşı gerçek olmayanları söylemenizden ve onun ayetlerine karşı kibirlilik taslamış olmanızdan ötürü bugün alçaklık azabı ile cezalandırılacaksınız derken onların halini bir görsen. Ant olsun ki size ilk defa yarattığımız gibi teker teker bize geleceksiniz. Ve dünyada size verdiğimiz şeyleri arkanızda bırakacaksınız. Yaratılışınızda ortaklarımız sandığınız şefaatçılarınızı da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 Ondan başka ilah yoktur. Müşriklerden yüz çevir. Allah dileseydi, onlar ortak koşmazlardı. Biz seni onların üzerine bir bekçe kılmadık. Sen onların vekili de değilsin. Allah'tan başkasına tapanlara ve putlarına söylemeyin. Sonra onlar da bilmeyerek Allah'a sorarlar. Böylece biz her ümmete kendi işlerini cazık gösterdik. Sonunda dönüşleri Rabb'i nedir? Artık,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 Aldatmak için birbirlerine yaldızlı sözler fısıldarlar. Rabbin dileseydi onu da yapamazlardı. Artık onları uydurdukları şeylerle baş başa bırak. Ahirete inanmayanların kalpleri ona, yani yaldızlı sözle kansın. Ondan hoşlansınlar ve işledikleri suçu işlemeye devam etsinler diye böyle yaparlar. De ki, Allah'tan başka bir hakem mi arayacağım? Halbuki siz,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 yöğü çıkıyormuş gibi kalbini iyice daraltır. Allah inanmayanların üstünde işte böyle murdarlık verir. Bu din Rabbinin dost doğru yoludur. Biz öğüt alacak bir kavim için ayetleri ayrıntılı olarak açıkladık. Rableri katında onlara esenlik yurdu yani cennet vardır. Ve yapmakta oldukları güzel işler sebebiyle Allah onların dostudur.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 sizden sonra, yerinize dilediği bir kanı yaratır. Size vaat edilen mutlaka gelecektir. Siz bunu önleyemezsiniz. De ki, ey kavmi, elinizden geleni yapın, ben de yapacağım. Yurdun yani dünyanın sonunun kimin lehine olduğunu yakında bileceksiniz.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 Allah dileseydi bunu yapamazlardı. Öyleyse onları uydurdukları ile baş başa bırak. Onlar saçma düşüncelerine göre dediler ki, bu ilahlar için ayrılan hayvanlarla ekinler haramdır. Bunları bizim dilediğimizden başkası yiyemez. Bunlar da binilmesi yasaklanmış hayvanlardır. Bir takım hayvanlar da var ki, Allah böyle emrediyor diye,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 Tüyünden döşek yapılanları yaratan da odur. Allah'ın size verdiği rızıktan yiyin. Şeytanın ardına düşmeyin. Evet şüphesiz ki sizin için o şeytan apaçık bir düşmandır. Dişi ve erkek olarak sekiz eş yarattı. Koyundan iki, keçeden iki. De ki, o bunların erkeklerini mi, dişilerini mi, yoksa bu iki dişinin rahimlerinde bulunan yavruları mı haram etti? Eğer doğruysanız bana ilimle söyleyin. Deveden de iki, sığırdan da iki yarattı. De ki, o bunların erkeklerini mi, dişilerini mi, yoksa bu iki dişinin rahimlerinde bulunan yavrularını mı haram kıldı? Yoksa Allah'ın size böyle vasiyet ettiğine şahit mi oldunuz? Bilgisizce insanları saftırmak için Allah'a karşı yalan uydurandan daha zalim kimdir? Şüphesiz Allah o zalimler topluluğunu doğru yola iletmez. De ki, bana vahyolunan da leş veya akıtılmış kan yahut domuz eti ki pisliğin kendisidir ya da günah işlenerek Allah'tan başkasında getirilmiş bir hayvandan başka yiyecek kimse haram kılınmış bir şey bulamıyorum.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 Biz elbette doğru söyleriz. Eğer seni yalanlarsa yalanlarlarsa de ki: "Rabbiniz geniş bir rahmet sahibidir. Bununla beraber onun azabı suçlular topluluğundan uzaklaştırılamaz." Putperestler dedi ki: "Allah dileseydi ne biz ortak koşardık ne de atalarımız. Hiçbir şeyi de haram kılırmazdık." Onlardan öncekiler de aynı şekilde peygamberleri yalanladılar. Ve sonunda azabımızı tattılar. De ki, yanınızda bize açıklayacağınız bir bilgi var mı? Siz zandan başka bir şeye uyuyorsunuz. Ve siz sadece yalan söylüyorsunuz. De ki, kesin delil ancak Allah'ımdır. Allah dileseydi hepinizi doğru yola iletirdi. De ki, Allah şunu yasak etti diye şahit edecek şahitlerinizi getir. Eğer onlar şahitlik ederlerse sen onlarla beraber şahitlik etme. Ayetlerimizi yalanlayanların ve ahiret gününde inanmayanların arzularına uyma. Onlar Rablerine eş tutuyorlar. De ki: "Gelin Rabbinizin seni neleri haram kıldığını okuyayım. Ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana babaya iyilik edin.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 Ölçü ve tartıyı adaletle yapın. Bir herkese ancak gücünün yettiği kadarını yükleriz. Söz söylediğiniz zaman yakınlarınız dahi olsa adaletli olun. Allah Allah'a verdiğiniz sözü tutun. İşte Allah size iyice düşüneyseniz diye bunları emretti. Şüphesiz bu benim dost doğru yolumdur. Buna uyun. Başka yollara uymayın. Zira o yollar sizi Allah'ın yolundan ayırır.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 Kitap yalnız bizden önceki iki topluluğa, Hristiyanlara ve Yahudilere indirildi. Biz ise onların okumasından gerçekten habersizlik demeyesiniz diye yahut bize de kitap indirilseydi biz onlardan daha çok doğru yolda olurduk demeyesiniz diye Kur'an'ı indirdik. İşte size de Rabbinizden afçık bir delil, hidayet ve rahmet geldi. Kim Allah'ın ayetlerini yalanlayıp ondan özür dilerim, kim Allah'ın ayetlerini yalanlayıp, onlardan yüz çevirenden daha zalimdir. Ayetlerimizden yüz çevirenleri, yüz çevirmelerinden ötürü, azabın ön kötüsüyle cezalandıracağız. Onlar, ancak kendilerine meleklerin gelmesini veya Rabbinin gelmesini yahut Rabbinin bazı alametlerinin gelmesini bekliyorlar. Rabbinin bazı alametlerinin geldiği gün, Önceden inanmamış ya da da bir hayır kazanmamış kimseye artık imanı bir fayda sağlamaz. De ki, bekleyin, şüphesiz biz de beklemekteyiz. Dinlerini parça parça edip gruplara ayrılanlar var ya, senin onlarla hiçbir ilişkin yoktur. Onların işi ancak Allah'a kalmıştır. Sonra Allah onlara yaptıklarına bildirecektir. Kim Allah'ın huzuruna iyilikle gelirse, Ona getirdiğinin on katı vardır. Kimde kötülük de gelirse ona sadece getirdiğinin dengiyle ceza verilir. Onlar haksızlığa uğratılmazlar. De ki, şüphesiz Rabbim beni doğru yola, dost doğru dine, Allah'ı bilen İbrahim'in dinine iletti. O, ortak koşanlardan değildi. De ki, şüphesiz benim namazım, kurbanım, hayatım ve ölümüm hepsi alemlerin Rabbi Allah içindir.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 Evet ben bu akşamlık